يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ها ها مسلمون يا ها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس ها وخلق منها زوجها وبث ها رجالا كثيرا ونساء ها الله الذي ها به ها ها الله كان عليكم رقيبا يا ها الذين ها اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu. Arkadaşlar bidatla ilgili detaylı olarak işlemeye çalıştığımız, dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuyla ilgili bidat-ı hasene iddiasında bulunanların ortaya sürdükleri Gelir bin Abdullah radiyallahu anh'in rivayet etti hadisle beraber Ey men senne fil islami sünneten hasene Ya da sünneten seyyye hadisinin Nerede ve nasıl olduğu Siyak ve sibakına bakarak, bağlamına bakarak Ve yine Allah Resulü sallallahu anh'in Kulle bid'atin dalaleh ifadesinden Kulle lafzının umumilini. Ve yine Umar radiyallahu Omar Umar radiyallahu anhu. Niemetil bid'atuhadihi sözünü, ey bu ne güzel bid'attir sözünün açıklamasını yani bununla ilgili aslında bid'at'ın İslam'ın dışında kalan bir şey olduğu, hem sözlük manası itibariyle geçmişte örneği olmayan bir şey olduğu hem de şerehi olarak Kur'an ve sünnette e, delili bulunmayan bir şeyin ihdat edilmesi olarak açıklamıştık. Buraya kadar hem Kur'an'dan hem sünnetten ve hem de ashabın anlayışı özellikle Abdullah İbni Mesud ve Ebu Musa Eleş'ari radıyallahu anhümenin e, ifade ettikleri ey yani bir mescitte bir mescitte zikreden bir topluluğun ve bu bidatçılara karşı bakış açısı ve daha sonra tabiinden Ee, bu konuyla ilgili bidata bakış açıları selefimizin bidata bakış açısını ifade etmeye gayret etmiştik yine bugün bu bidatçı kesimin ortaya sürdüğü delillerden birine daha cevap vereceğiz o da imam-ı şafii rahimahullah'ın şu sözüdür imam-ı şafii şöyle diyor Bidat, bidat Mahmoud, ey, yani, ey, yani, övülen bidat ey, Bidat-ı yani, ey, yani, yerilen Bidat olmak üzere bidat gruba Ayrılır İmam-ı Şafii Bu Bidat-ı Hasene iddiasında bulunanlar yani, ben bizzat bunlarla Yaptığım münazarada da bana bu delili Getirdiler ve dediler ki İmam-ı Şafii dediler Yani o seleften birisi değil midir? İşte bakınız o bid'atı ikiye ayırdı. Bid'atı mahmude ve bid'atı mezmume diye. Ey yani övülen bid'at ve yerilen bid'at. Ve devamla diyor ki İmam-ı Şafii, sünnete uygun olan, övülen, sünnete muhalif olan ise yerilen bid'attır. Bunu İmam-ı Şafii'nin bu sözü Hilyetul evliyada geçiyor. Ve yine şöyle devam ediyor. İmam Şafii'ye nispet edilen sözler sözlerin devamında muhdesat sonradan çıkan yenilikler iki türlüdür diyor İmam Şafii. Biri kitap, sünnet, eser ya da icmaya muhalif olan bid'attır ki bu dalalet bid'attır. Diğeri ise hayırlı bir uygulama olarak ortaya çıkan ve az önceki maddelere muhalif olmayan dolayısıyla da yerilmeyen bir yeniliktir diyor. Bu da El, El Beyhaki'nin Menakıb-ı isimli eserin 1. cilt 469. 469. sayfada ifade ediliyor. Yine Ebu Şame'nin El Ba'is isimli eserinin 94. sayfasında yani İmam-ı Şafi diyor ki Yerilen bir bid'at var, övülen bir bid'at var. Yerilen bid'at işte Kur'an'a, sünnete, e, icma'a aykırı olan, aykırı olan bid'attır ki bu yerilen bid'attır. İkincisi övülen bir bid'attır ki o da az önce söylediğimiz bu hususlara muhalif muhalefet etmeyen, övülen bid'attır. İşte İmam-ı Şafi'nin bu sözü bidat-ı hasene iddiasında bulunanlara delil teşkil etmektedir veya veyahut onların ortaya koydukları bir takım bidatleri meşrulaştırma anlamında İmam-ı Şafi'yi referans olarak gösterdiklerini görebilmekteyiz. O halde bizim bu söze daha önceki usulümüz ve duruşumuzu da hatırlatarak vereceğimiz cevap ilkin şu olmalıdır kim olursa olsun hiç kimsenin sözünün Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın sözüne karşı koyması caiz değildir Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın sözü bütün sözlere hüccettir ama hiç kimsenin sözü Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın sözünün yerine hüccet olamaz Yani biz öncelikle bu sözü i̇mam Şafii söyledi mi ya da hangi manada söyledi buna geçmeden önce öncelikle kimden gelirse gelsin hiç kimsenin sözünü Resulullah Aleyhissalatu vesselam'in sözüne karşı bir hüccet olarak görmeyiz. Yani İbn Abbas Rahimahullah'ın ifade ettiği gibi diyor ki erahum seyehlakun. A kula qala Allah ve qala Rasul ve yakuluna قال ابوبكر وعمر رضي الله عنه ki Abbas başımıza taş yağacak ben böyle söyleyenleri helakta görüyorum ben diyorum ki Allah ve Resulü böyle buyurdu onlar diyorlar ki Ebubekir ve Ömer de böyle buyurdu yani ne demek istiyoruz ashabımızın bu konudaki anlayışı Allah Resulü sallallahu wa ve sözüne karşılık hiç kimsenin sözünü hucce olarak görmemelidir görmemeleridir. Bugün de ben Müslümanım diyen bir kimse ashabın fehminde olan bir kimse de aynı duruşu ortaya koyacak bir başkasının sözünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in sözüne tercih etmeyecektir. Ki zaten bizim de tanıdığımız İmam-ı Şafii Rahimahullah bile bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e muhalefet edecek birisi değildir. Zaten konunun akışında İmam-ı Şafii'nin Kuran ve Sünneti nasıl anladığı, ey Sünnete olan bağlılığı ve bidatla olan mücadelesine de değineceğiz. Ancak bu bakış açısı o kadar tehlikelidir ki, şöyle bir örnek vererek bu konunun daha iyi anlaşılmasını istiyorum. E, dün e, bir yere davet edildim, daha doğrusu e, boşan yani bir karı koca yani boşanacaklar aralarında ihtilaf var işte ee, bir soru sorulmuştu bana ben bu soruya cevap vermiştim sonra delilimi orada söylemem için o ortama davet edildim bir kardeş tarafından gittim ne kadın tarafını tanıyorum yani erkek tarafını damat tarafını ne o bir tarafı tanıyorum bunlar boşanacaklar oraya bir gittim ki bu bidatçı olarak bildiğimiz maalesef hoca diye bilinenlerden bir tanesi orada onun olduğu ortamda bir de 20-25 kişi var odada böyle bir yerde de ben biliyorum ki bunlar bize muhalifler yani benim söz söylemem rencide etseniz olmuyor söyleyeceğiniz yani delilinizle baskın gelseniz olmuyor yani niye çünkü bozgunculuğa vuruyorlar gittim elimde de bir kitap var kitap Fethul Bari İbn -i Hacer El Eskalani'nin oradan bir hadis okudum Dedim ki yani bu bahsettiğiniz konuyla ilgili delil budur. O şahsın bana söylediği söz şu. Dedi ki bir kere dedi hadis zayıf olabilir. Yani çevrede melle diye bilinen molla demek istiyorum. Yani bilinen bu şahıs dedi ki hadis zayıf olabilir. Dedim ki hocam Fethülbari bilmiyorsanız söyleyeyim. Fethülbari dedim sahih Buhari'nin şerhidir. Sahih Buhari'de de zayıf bir hadis Olmadığına dair icma vardır Öyle deyince Lafı değiştirdi Dedi ki sen nikah kıyarken dedi Fıkha göre mi kıyıyorsun Yoksa dedi başka bir şeye göre mi Ben dedim ki Kur'an ve sünnete göre kıyıyorum Yani o bana ne demek istedi Sen nikah kıyarken fıkha göre kıyarsın Boşanmada da Fıkh kitaplarıyla hareket etmen gerekir Anlamında bir söz söylemek istedi Ben dedim ki nikah kıyarken de Kur'an ve sünnete göre kıyıyoruz boşarken de dedi ki hayır şu an dedi o hadisi dedi biz dedi nasıl anlayacağız dedi Bunun, bununla ilgili dedi ilim ehlimiz ne demişler dedi ben dedim ki ne sizi destekliyorum bu doğru bir sözdür ancak sizin fıkıh dediğiniz şey Kur'an ve sünnete muhalif midir dedim e, dedi ki yok dedi muhalif değildir Mesela dedi namaz dedi Kur'an-ı Kerim'de yazar ama kaç rekat olduğu dedi fıkıhtan bakılır. Ben dedim hayır fıkıhtan değil sünnetten bakılır. Buna rağmen apaçık cehaleti görünüyordu bu şahsın. Tabi çok da itibar gören birisidir maalesef bunu da ifade edeyim. Maalesef çünkü halk cahil. Dolayısıyla dedi ki ya sen bırak dedi Kur'an'ı hadisi bak dedi fıkıh alimlerimiz ne demişler. <gülüyor> Öyle deyince ben dedim ki peki dedim. Biz o fıkıh alimlerimizin de getirdiği delile bakarız. Ben size söyleyeyim dedim. Siz Şafii misiniz? Evet dedi. Ve benim okuduğum hadisi aynı benim gibi anlayan ve konuda bu konuda da bu şekilde hükmünü beyan eden İmam-ı Şafii'nin görüşünü açıkladım. Oradan okudum İmam-ı Şafii'nin Ahmed İbrahim Bel'in ki benim savunduğum meselede icma var yani. Ben şu an konuyu burada e, ifade etmiyorum çünkü detaylı bir konuydu. E, icma olan bir konuda sırf kendi anlayışları e, veya kendi haklılıkları ki onu da kız tarafı davet etmiş. Yalnız burada benim dikkatimizi dikkatinizi çekmek istediğim şey yani diyor ki ne bırak ayeti ve hadisi sen diyor bak diyor fakihler veya fakah alimleri ne diyorlar gibi. Halbuki bizim meselelere bakış açımız şudur. Kimden gelirse gelsin. Kur'an ve sünnete muhalif bir söz sadır olduğunda bizim bunu Reddit me, is er een ibn Abbas in de dienst van hem? Yada 112e ayette: "Wemn yušaqik Rasule min bagd ma tabyan lahul huda, wyttabi ghar sabil al mu'minin, nuallih ma jahannam wa jhannam, wsaat masira." Yani jaan. E, Hakk jendusne belli ol sonra. Kim Rasule muhalafet ederse w mu'minlerin yolundan yüz çevirirse? onu gittiği yolda tek başına bırakırız ve cehenneme süreriz sözü aynı şekilde nur suresi 63. ayette buna değil ve buna benzer birçok delil var yine abdullah bin abbas radiyallahu anh resulullah aleyhisselatü vesselam'in dışındaki herkesin sözü kabul edilir de reddedilir de ey yani Allah resulü sözünü reddetmek isyandır sapıklıktır Ancak onun dışındaki kimselerin sözü kabul edilir de reddedilir de diyor Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh. Bu ilkim bizim bakış açımızdır, delillere yaklaşımımızdır. İkincisi İmam-ı Şafii'nin sözü üzerinde düşünen onun bidat-ı mahmude tabirini şer'i anlamda değil, sözlük anlamda kullandığını anlar. Yani Bidat-ı neydi? Ey övülen Bidat. Bidatlıların övüleni var mıymış? Bunun üzerinde duralım. Yani sanki Bidat'a çağıran bir İmam-ı Şafii Bidat'ı öven bir İmam-ı Şafii varmış gibi e, bir yaklaşım var. O halde aklı selim bir kimse Bidat'ı e, ikiye ayıran İmam-ı Şafii'nin buradan kastının şer'i mana itibarıyla değil ey Sözlük mana itibariyle Kastettiğini bid'at-ı mahmud eden, Bunu kastettiğini Anlar bunu açacağız Bunun delili Dini alandaki bütün bid'atlerin Kitap ve sünnete Muhalif oluşudur Bunun delili Dini alandaki bütün bid'atlerin Kitap ve sünnete Muhalif oluşudur Yani Allah azelü sefers buyuruyor ki Men ehdefe fi Amrina hade Ma ليس minhu فهو Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi ihdâf ederse bu şey merduttur. Buhari ve Müslim'de geçen, muttefakun aleyh olan bir hadistir bu. Ya da e, İmam Müslim'de Müslim'in ifade ettiği, Sahih Müslim'de kayıtlı olan "Men amile amelen ma ليس aleyhi amruna fehuwa Kim bir amel işlerse ve bu işlediği amel üzerinde bizim bir emrimiz yoksa bu amel مردuttur demesi ya da Aisset (sa)nın bid'atin dalâleh" ifadesi burada istisnasız hiçbir istisna olmaksızın e, ki olsaydı Aisset mesela bunu ayırdı ayırırdı bütün bid'atlerin sapıklık olduğudur. İmam Şafii övülmüş bid'atı kitap ve sünnete muhalif olmayan şeklinde sınırlamıştır. O menkibat u Şafii'de geçen, e, Bu e, Beyhaki'nin Menkibat-u-Shafi'i isimli eserinde geçen, Bu sözü, Imam-u-Shafi'i dedi ki, bidat mahmuda ve bidat u Ey Bidat kötü Bidat ya da övülen veya yerilen Bidat derken, Bu övüleni şu şekilde açıkladı. Dedi ki, Kur'an'a, sünnete ve icma'a aykırı olmayan Bidat. O zaman bunun sözlük manası ile bidat olduğu anlaşılır. Ya da bunun hangi bidat olduğunu biraz daha açacağız. Ve yine İmam-ı Şafii'nin İmam Şafii burada bidat-ı mahmudeyi kitap ve sünnete muhalif olmayan şeklinde sınırlamıştır. Ancak bu mümkün değildir Zira dini alanda Bütün bid'atler atler Cenab ı Hakk'ın El-yewme tu lekum dinekum Ve etmemtu aleykum Nirmeti Ve raditu lekumul islame dine Bugün size Dininizi ikmal ettim Size dinimi Tamamladım Üzerinize nimetimi tamamladım Ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim Şeklindeki sözüne Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in Kim bizim bu işimizde Ondan olmayan şeyleri icat ederse Ortaya çıkartırsa Bu şey reddedilir Mealindeki hadisine Bunların dışındaki diğer ayet ve hadislere Muhaliftir İbn Recep Rahimahullah şöyle diyor İmam-ı Şafii'nin Bidat-ı mazmume sözüyle söylemek istediği yukarıda da söylediğimiz gibi şer'i bir temele istinat etmek sizin ortaya atılan bidattır. Bu bidatın şer'i anlamdaki tanımlamasıdır. Bidat-ı mahmude ise sünnete muvafık olan yani sünnete sünnette bir aslı dayanan bidattır. Bu da sünnete uygunluğundan dolayı sözlük anlamda bid'attır yoksa şer'i anlamda bid'at değildir yani İbn-i Receb İmam-ı Şafii'nin bu sözünü açarken diyor ki övülen bid'atten kasıt övülen bid'atten kasıt Kur'an sünnet ve icma'a uygun olan bid'attır ve peki o zaman niçin bid'at lafzı kullanıldı buradan kast edilen diyor sözlük manasıyla ifade edilen bidattır. Yerilen bidata gelince o da Kur'an, sünnet ve icma'a muhalefet eden bidattır. Dolayısıyla burada sözlük manasının kullanıldığı apaçık ortadadır. Peki niçin bidat ifadesini kullandığını inşallah açacağız. İmam-ı Şafii Rahimahullah'ın sözlük anlamda kullandığı ve bid'at-ı mahmude olarak adlandırdığı bidate gelince örnekleri mevcuttur hadislerin yazıya geçirilmesi hani dedik ya övülen bid'at imam-ı şafii burada bid'at-ı mahmude derken Allah r.s. bütün bid'atler dalalettir sapıklıktır derken nasıl olur imam-ı şafii övülen bid'atten bahseder İşte burada kasten bid'atın sözlük manasına bakıldığı zaman önceden örneği olmayan bir şeyi yapmaktı veya bir şeyi ortaya çıkarmaktı şer'i manadaki bid'at ise Kur'an ve sünnette örneği olmayan bir şeyi yapmaktı dolayısıyla İmam-ı Şafii'nin burada övülen bid'atten kastettiği şeyin örnekleri önceden örneği olmayıp sonradan yapıldığı için Bidat-ı Mahmude diye isimlendirmiştir. Örneğin hadislerin yazıya geçirilmesi. Hadislerin yazıya geçirilmesi. Teravih namazı ve buna benzer şeylerin yapılması ya da Kur'an-ı Kerim'in bir kitapta toplanması. Sadece Osman radıyallahu anh efendim Kur'an'ı diye bilinen Kur'an'ın kabul edilmesi Veya hadislerin cem edilmesi, toplanması ve buna benzer yazıya dökülmesi, daha önceki örneği olmayan ancak bu konuda aslına bakıldığı zaman şer'i bir bid'at olmayan, ey yani Kur'an ve sünnete muhalif olmayan bir şeyi kastettiği açıkça görülebilir. Hadislerin yazıya geçirilmesi, teravih namazı ve benzeri, Bunların sözlük anlamda bid'at olarak adlandırılması caizdir Sözlük olarak bunların bid'at olarak adlandırılmaları caizdir Zira önce de örneği yoktur Ey yani asr-ı saadet döneminde ya da Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu dönemde bunların bir örneği yoktur Ama şer'i anlamda bid'at olarak isimlendirilmeleri caiz değildir Zira bunların sünnette aslı ve uygulamaları vardır. Biz bu tip uygulamalara yani sözlük itibariyle bidat dememiz caizdir. Ancak şer'i manada bidat denmesi caiz değildir. Aynı Abdullah aynı Umar radıyallahu anhin teravih namazını eee Kab bin Übey'e Übey'i imam tayin ederek ona teravih namazını kıldırmasını emretmesi. Yani bir imamın arkasında teravih namazının kılınmasını mescitte teravih namazının kılınmasını emretmesinde birilerinin bu bid'at değil midir sözüne soruyu soranlar bu bid'at değil midir den kasıtları şer'i olarak bid'at değil midir? Yani sapıklık olan bid'at değil midir? Kur'an ve sünnete muhalif bir bid'at değil midir? Ancak Omar radıyallahu an onlara nimetul bid'ati hadihi demesi ey bu ne güzel bid'attir demesi sözlük manada cevap vermesidir yani evet benim halifeliğimin bir e, de, ilk dönemlerinde bu namaz bir imamın arkasında kılınmıyordu yenilik olarak bir bidattır. ya da Ebu Bekir radiyallahu anh döneminde bu namaz bir imamın arkasında kılınmıyordu doğrudur Bu dönem baz alındığında bu bir yeniliktir. Ancak bu bid'at lafzı sözlük manada e, kast ederek bunu kullandı e, Ömer radıyallahu anh. Bu şer'i bir bid'at değildir. Niçin? Çünkü bu ramazı Resulullah s.a.v. kıldırdı mı? Evet kıldırdı. Nerede kıldı? Mescitte kıldı. Cemaatle mi kıldı? Cemaatle kıldı. E peki niçin 3-4 geceden sonra devam etmedi? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıkladı. Dedi ki beni dedi sizin yanınıza çıkmaktan alıkoyan şey bu namaza olan rağbetinizdi Bunun sizlere farz kılınmasından korktum demesi. Dolayısıyla Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mefaat edip vahiy kesildikten sonra artık bu namazın farz kılınma korkusu ortadan kalkınca Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir dönemi geçti Ömer radıyallahu anh Halifeliğinin bir dönemi geçti. Ondan sonra o radiyallahu anh dedi ki e, Ubey bin Kaaba dedi ki namazı kıldır onlara imamlık yap. İşte o sırada birileri şer'i bid'atı kast ederek yani haram kılınan bid'atı kast ederek bu bid'at değil midir dediklerinde nimetil bid'atu hadihi demesi bu ne güzel bir bid'attır. Yani sözlük manasıyla ne güzel bir yeniliktir. Ancak şer'i manasıyla aleyhissalatü vesselam'ın yaptığı bir şeyi yapmam nasıl bid'at olabilir? anlamında bunlara cevap vermişti. Önceki derslerimizde de yine bu başlıkta yani bu konuyu inşallah açıklamıştık. Burada e, Bidat-ı Mahmud'e derken yani İmam-ı Şafii Rahimahullah da sözlük manasıyla yani ey yani ümmete fayda sağlayacak Kur'an ve sünnetin Kur'an ve sünnetin anlaşılmasında veyahut korunmasında alınan tedbirler yapılan işlerin e, işleri kastederek Ey Bidat-ı Mahmud'e dedi. ancak buradan kastının e, şere'i bidat olmadığı, bidat-ı mezmumeden kastı ise yerilen bidattan kastı ise efendime söyleyeyim şere'i bidat olduğu yani dinde bir yenilik çıkarmak olduğunu anlamaktayız. Bidat-ı Mahmud'e övülen bidat olarak adlandırılan her şey ya gerçekte bidat değil ancak bid'at sanılmaktadır ya da kitap ve sünnete muhalefeti sebebiyle kesinlikle bid'at olduğu sabit olmuştur bundan dolayı seyyedir. Yani diyor ki o zaman sözün özü şudur ki bid'at-ı mahmude denilen şey aslen Kur'an ve sünnette yeri varsa bu şey zaten bid'at değildir dolayısıyla buna bid'at denmez ya da bu gerçekten bir bid'atsa O zaman bu kesinlikle yerilen bidat sınıfına girer. Aisset vesselam'ın dediği gibi kulle bid'atin dalale. Her bidat sapıklıktır, sapıklık sınıfına girer. Üçüncüsü İmam-ı Şafii rahimehullah Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine olan bağlılığı ve Nebi aleyhissalatu vesselam'ın hadisini reddedenlere karşı şiddetli tavrı ile tanınmış ve rivayet edildiğine göre ona bir konuda soru sorulduğunda şöyle demiştir. Resulullah aleyhisselatü vesselam'den bu konuda şöyle bir rivayet gelmiştir. Ona birisi soru soruyor. Kendisi de cevaben diyor ki aleyhisselatü vesselam bu konuyla ilgili şöyle buyurdu. O zaman soruyu soran kimse dedi ki Ya Ebu Abdullah Sen de aynı görüşte misin? Dikkat ediniz İmam-ı Şafii'ye soru soruluyor İmam-ı Şafii Rahimahullah diyor ki Bu konuda Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor O da diyor ki peki diyor sen sen Aynı görüşte misin? Yani Resulullah'a katılıyor musun gibi Vesselam. Aynı dün örnek verdiğim Yerdeki gibi diyor ki ne bırak Kur'an ve sünneti bak fakihler ne diyorlar Allah'a ekber Diyor ki ne sen aynı görüşte misin? Bunu söyleyince İmam-ı Şafii Titremeye başlıyor Ayağa kalkıp Diyor ki Be adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den Bir hadis rivayet edip de Ona tabi olmazsam Beni Hangi yer taşır Ve hangi gök Gölgelendirir Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Sözünün Baş ve gözümün üstünde yeri vardır. Nasıl olur da diyor ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet edebilirim. Bu olayı İbnül Cevzi Sıfatus, e, Sıfatus ve isimli eserinin ikinci cildi 256. sahifede e, naklediyor. Diyor ki İmam-ı Şafii sen bu görüşte misin? Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisiyle ilgili aynı görüşte misin dediğinde... Titreyip ayağa kalkıyor ve diyor ki ne nasıl olur da diyor hem ondan ben hadis rivayet edeceğim hem de ona muhalefet edeceğim diyor. Rasulüllahü sallallaminden gelen sözün baş ve göz üstünde yeri var. Çünkü az önce neddik. Waman yuşaqtır Rasulüllahü min bagdi ma tabiyan lahu luhuda. Wyttabi gair sabil mu'mini. Hak kendisine belli olduktan sonra. Ey Rasulüllahü sallallamın uygulaması. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü bir konuda belli olduktan sonra kim ona muhalefet ederse. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muvaffakat edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet edilmez. Sünnet konusunda böyle bir tavır içinde olan birisinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kulle bid'atin dalale sözüne muhalif olması nasıl mümkün olabilir? Aksine böyle bir kişinin sözünün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne karşı olmayacak şekilde yorumlanması gerekir bu da İmam-ı Şafii'nin bid'at-ı mahmude deyimini sözlük anlamda kullandığı sonucunu doğurur yani İmam-ı Şafii'nin sünnete olan düşkünlüğünü biliyorsak sünnete olan düşkünlüğünü biliyorsak o halde her bid'at sapıklıktır sözünü i̇mam Şafii'nin çıkıp da Aleyhisselatü Vesselam'e muhalefet ederek ikiye ayırmayacağını ey onun kastının sözünün doğru anlaşılması gerektiğini aynı i̇bn Recep Rahimahullah'ın ifade ettiği şekliyle burada mahmud eden kasıt ey dine hizmet eden yönüyle Kur'an, sünnet ve icma'a ashabın anlayışına ters düşmeyecek şekliyle bid'atın övülmesi Yani sözlük manasının kastedildiğini anlamak gerekir. Yine İmamı Şafii Rahimahullah şöyle söylüyor. Benim kitabımda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalif bir şey bulursanız o sünnetle fetva verin ve benim söylediğimi terk edin. Dikkat ediniz. i̇mam Şafii Rahimahullah diyor ki benim kitabımda kitaplarımda benim kitaplarımda e, sünnete aykırı bir şey görürseniz diyor benim kitaplarımdaki görüşümden vazgeçin siz diyor sünnete göre fetva veriniz ey sünneti alınız onun sünnete olan düşken, düşkünlüğü ap açık ortadadır yine imam Şafii şafi rahimahullah el-üm isimli eserini Ee, yazıyor. Bu eseri ortaya çıkardıktan sonra talebesi El Müzeni var. İmam Müzeni. İmam Müzeniye bu kitabı 80 küsur defa okutuyor. Dikkat edin. Ve her okuyuşta bir hata buluyor. Ya da hatalar buluyor. Bu hataları düzeltiyor. Tekrar okutuyor. Tekrar okutuyor. En son İmam Müzeniye diyor ki. Tamam diyor yeter artık okuma diyor. Çünkü diyor Allah kendi kitabı dışında mükemmel bir kitabın varlığına razı olmadı diyor. Yani kendisi bizzat kendi ortaya çıkardığı kitapta hatalar görüyor, kusurlar görüyor. Ve diyor ki ne? Bırak diyor, Subhanallah diyor. Allah kendi kitabı dışında hiçbir kitabın mükemmelliğine rıza göstermedi diyor. Ve dolayısıyla... Bu anekdotta da İmam-ı Şafii'nin masum olmadığını, İmam-ı Şafii'yi bu sözüyle beraber bize karşı delil getirenlere gerçekten önemli bir İmam-ı Şafii'nin beşeri yönünü, hata yapabileceği yönünü kendisinin kabullendiğini de çok güzel göstermektedir. Ve diyor benim kitabıma bakınız, eğer orada Kur'an ve sünnete aykırı bir şey görürseniz hemen diyor benim görüşümden vazgeçin, siz sünnete sarılın. bu sözü Siyeru Alemin Nubela isimli eserde geçiyor yine İmam-ı Şafii Rahim Allah diyor ki benden duymamış olsanız bile dikkat ediniz benden duymamış olsanız bile Resulullah Aleyhisselatü ve Selem'den gelen her hadis benim sözümdür Allahu Ekber gelin de siz bu ilim ehline hayran olmayınız Gelin de siz onun yolunda gitmeyiniz. Yani ne demek istiyorum? Bugün kendi hatalarını, kendi bidatlerini, kendi efendim kusurlu veya sapık anlayışlarını İmam-ı Şafii'ye nispet edenler gerçekten İmam-ı Şafii'nin anladığı İslam'ı anlayamamışlardır. İmam-ı Şafii rahimeullah diyor ki: Benden duymamış olsanız bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den gelen her hadis benim sözümdür. Yani onlar dinin tevkifi olduğunu Kur'an ve sünnetin masum olduğunu bilip dini böyle alıyorlardı. Dolayısıyla i̇mam Şafii'nin başka bir sözünde diyor ki فَاِذَا سَحَّ الْحَد۪يث فَهِيَّ مَزْحَب۪ي Eğer diyor hadis sahihse benim mezhebim odur. Ey benim görüşüm odur. Kur'an ve sünnete ters düşen bir görüşümü görürseniz benim o görüşümü duvara vurunuz ve o Kur'an ve sünnettekini alınız diyor İmam Şafii rahimehullah. Biz bunları eee taklid isimli, amelde taklid ve itikatta taklid isimli derslerimizde elhamdülillah bunların hepsini topladık. Bunların hepsini getirdik. Yine kendisi diyor ki bir gün kendisine diyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan size bir hadis ulaşırsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan size bir hadis ulaşırsa bu hadisle amel eder misiniz? Yani sizin görüşünüze muhalif bir hadis ulaşırsa siz onunla amel eder misiniz? Diyor ki o zaman siz diyor beni kiliseden çıkarken mi gördünüz? Ya da siz benim belimde zennur mu gördünüz? Yani benim belime bağladığım o Hristiyanların taktığı bağladığı zennurdan mı gördünüz diyor. Ey yani kendisini Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet etmeyi dinden çıkmak olarak tanımlayacak bir ifade kullanıyor. Dolayısıyla onlar Kur'an ve sünnete yaklaşırken Kur'an ve sünnetten kendi görüşlerini destekleyecek delil aramak için değil... Kendi görüşlerini Kur'an ve sünnete göre terbiye etmek için yaklaşıyorlardı. Ya da Kur'an ve sünnete muhalif bir sözleri bir görüşleri varsa hemen ondan vazgeçiyorlardı. Ve bakınız... Tevalitü Tesis isimli eserin 108. sayfasında yine İmam-ı Şafi'ye Şafi'den bir söz var. Diyor ki İmam-ı Şafi benim söylediğimin hilafına Resulullah aleyhisselatü ve sellemden hadis ehlince sahih bir haber varit olan her konudaki sözümden hem hayatta hem de ölümümden sonra dönmüşümdür. Diyor ki benim söylediğimin hilafına yani ben diyor ortaya bir görüş beyan ettim ancak diyor hadis ehlince sahih bir haber varit olmuşsa ve bu konuda benim sözümle onların haber verdiği hadis çelişiyorsa bilmiş olunuz ki hem hayatta da hem ölümümden sonra ben bu sözümden dönmüşümdür hem hayatta hem ölümümde, ölümümden sonra ben bu sözümden dönmüşümdür. Allah kendisine rahmet etsin. Gerçekten bir yanda İmam-ı Şafii de aynı Abdullah İbni Abbas ya da Abdullah İbni Ömer ya da Abdullah İbni Mes'ud daha önce bunların delillerini saydık. Kur'an ve sünneti anlama konusunda ashabın fehmi üzerinde olduğunu görüyoruz. Ve hiç kimsenin sözünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün üstünde tutmadığını görüyoruz. Dolayısıyla kendi görüşünden hemen Aleyhisselatü ve Vesselam'ın sözü karşısında vazgeçtiğini görüyoruz. Ve İmam-ı Şafii'nin bu sözünü de biz sözlük manada bid'at-ı mahmude demesine hamlederek kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Dolayısıyla bid'at-ı hasene yanılgısında olanlar bid'atlerini işlerken veya bir takım bid'atler uydururken veyahut uydurulmuş bid'atlere rağbet ederken Imam-i Şafii'nin diyorlar. Hem bid'at-ı hasene ve bid'at-ı seyyi'e diye ayrımı var. Biz de ona tabiiz. Dolayısıyla o bizim büyük imamlarımızdan birisidir diyorlar ve bu konuda aslında Imam-i Şafii'ye muhalefet ediyorlar. Niçin? Çünkü Imam-i Şafii'nin az önce e, onun sözlerini naklettik. Ve idha sahhal hadis fehiye mezhebi, hadis sahihse o benim mezhebimdir demesi O benim görüşümdür demesi, Talehissetu de vesselamın "Kulle in Dala her bid'at sapıklıktır sözünü aslında doğru anladığını, bizim anladığımız gibi imam ı Şafii'nin de anlamış olduğunu burada ifade etmek istiyoruz. Bidat ehlinin bir diğer iddiası daha var arkadaşlar. Bir iddalar e, iddiaları daha var yani bid'at hasene iddiasında e, Ya da bir daha haseneyi meşrulaştıracak bir delil daha getiriyorlar. Bu delil nedir? O da İz bin Abdüsselam'ın sözüdür. Asıl, asıl ismi Abdulaziz bin Abdüsselam'dır ancak İz bin Abdüsselam diyeceğiz. Bismillah çünkü bu ismiyle meşhur olmuştur. İz bin Abdüsselam rahimahullah. Bidatla ilgili şöyle demiştir. Bidatler vacip, haram, mendub, mekruh ve mübah bidatler olarak çeşitli gruplara ayrılırlar. Ey 4-5 gruba ayırıyor İz bin Abdussalam rahimeullah diyor ki az önce ifade ettiğimiz şekliyle vacip, haram, mendub, mekruh ve mübah olan bid'atlar diye gruplara ayrılırlar. Bid'atlerin tanımanın yolu ise bid'atleri tanımanın yolu ise bunları şer'i kaidelere arz etmektir. Devam ediyor İbn Abdülselam. Diyor ki bid'ati tanımanın yolu bunları şer'i kaidelere e, arz etmektir. Bir bid'at şayet vacip yani farz gerektiren kaidelere giriyorsa vacip, haram grubuna dahilse haram mendup kısmına giriyorsa mendup, mübahlık kaidesine giriyorsa mübahtır. Bunu dikkat ediniz. İz bin Abdüselam bunu beşe ayırıyor ve diyor ki bir diyor bid'at vacip kısmına giriyorsa vaciptir. Haram grubuna giriyorsa haramdır. Mendup e, sınıfına giriyorsa menduptur. Efendim mübah e, sınıfına giriyorsa e, mübahtır diyerek bunu böyle bir ayrım yapıyor. Bid'atçılar yine bunu efendim bütün bidatleri sapıklık gören ee, sapıklık gören e, selefimize karşı sözde delil olarak getirmektedirler yine selefimizden olan İz bin bu sözünü buna cevap verelim birincisi az önce derste ifade edeyim, ettiğimiz gibi kimin sözü olursa olsun Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözüne Terji, tercih edecek değiliz. Yani İbn Abdüsselam'dan da gelse, i̇mam Şafii'den de gelse, Ebu Hanife'den de gelse, İmam Malik, Ahmed İbn Hanbel veya bir başkasından. Çünkü bir Müslüman şucu bucu değildir yani. Bir Müslüman şucu veya bucu değildir. Yani demin dedim ya kendi bid'atlerini İmam-ı Şafii'ye nispet ediyorlar. Maalesef bakınız mesela bugün Yahudiler kendilerini Musa aleyhisselama nispet ediyorlar ancak Musa aleyhisselam onlardan beridir. Hristiyanlar kendilerini e, efendime söyleyeyim e, İsa aleyhisselama nispet ediyorlar ancak İsa aleyhisselam yaptıklarından beridir. Aynı şekilde kimden gelirse gelsin bir Müslüman şucu veya bucu değildir. Bir Müslüman hakkın etrafında dönen kimsedir. Aslında selefilik budur. Yani selef anlayışında olmak budur. Ey kimden çıktığına değil sözün kimden çıktığına değil sözün hak olup olmadığına bakmaktır. Dolayısıyla kimden gelirse gelsin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalif olan bir sözü reddederiz. Bu bizim duruşumuzdur. İkincisi bakınız İmam-ı Şatıb-ı ne diyor? Bununla ilgili yani az önce bu taksim yaptı ya hani gruplara ayırdı. Diyor ki İmam-ı Şatıb-ı bid'at konusunda böyle bir ayrım sonradan ortaya atılmıştır. Şer'i bir delile dayanmadığı gibi savunmaya da muhtaçtır. Yani diyor ki ne böyle bir şey de ortaya çıkartılmıştır. Yani şu sözü hatırlatayım size arkadaşlar. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey, bir şey var. Diyoruz ki bid'at-ı hasene iddiası da bid'attır. Ey Yani bidatın hasenesi var demek de bidat olan bir şeydir yani. Bu da bidatlerin bir türüdür. Bidat olan bir anlayıştır. Bidat olan bir inançtır. Niçin? Çünkü Kur'an ve sünnete örneği yoktur. Dolayısıyla İmam-ı Şatibi diyor ki ne? Bu sonradan ortaya atılmış bir şeydir. Ve savunmaya muhtaçtır diyor bu ayrım Ve diyor ki Zira bidatın özelliği ne şeriatın naslarına ne de kaidelerinden hiçbir delile dayanmamasıdır. Bidatı bidat yapan şey diyor. Kur'an ve sünnetten delil bulmayışıdır diyor. Şayet ortada vücub ya da nedb yani mendub veya ibahe yani mübah bildiren şer'i bir nas varsa bidat söz konusu olmazdı. Ve bu da dinde emredilen veya muhayyer bırakılan amellerin geneline dahil olurdu bu şeyleri bid'at olarak görüp sonra da vacip mendup veya mübah oluşu hakkında deliller öne sürmek iki zıt şeyi bir araya getirmek anlamına gelir diyor İmamı ı Şatıbi El İhtisam adlı eserin birinci cildi 246. sayfasında yani İmam-ı Şatıbi diyor ki bir şey diyor bid'atı bid'at yapan şey diyor onun Kur'an ve sünnete sünnette delili olmayışıdır Ancak diyor Bir şey mendupsa Veya vacipse Veya mübahsa Bunun diyor Bunu mendup yapan Bunu mübah yapan Bunu vacip yapan şey Kur'an ve sünnetteki delildir O zaman niçin buna bid'at diye bir isim Takılsın ki diyor Çünkü bu şeyin Aslı zaten vardır Kur'an ve sünnette aslı vardır Aslı olduğu için de Buna bid'at olarak isimlendirilmesi doğru değildir. Böyle bir şey bid'atı kakıp gruplara ayırmak diyor iki zıt şeyi. Ey Kur'an ve sünneti ve bid'atı bir araya getirmek anlamına gelir diyor. Yani bu tabi İmam-ı Şatibi'den e, naklettiğimiz cevaptı. Üçüncüsü İz bin Abdüselam'ın kastettiği bid'at Şer'i anlamda değil Sözlük anlamda bid'attır Konuyu açıklamak için Şimdi biz birazdan demin İmam-ı Şafii'nin sünnete bakış açısını Nasıl ortaya koyduysak Yine selefimizden kabul ettiğimiz İz bin Abdüselam'ı da ifade edeceğiz Ancak burada böyle bir ayrım yaptıysa da Yine burada kastedilen şeyin Sözlük manasıyla Bid'at olduğudur Konuyu açıklamak için İz bin Abdüselam örnekler vermiştir. Örnekler vermiştir. Onun getirdiği bu örnekler konuyu açıkça ifade etmektedir. Vaciple ilgili kısma örnek olarak yani hani ayrım yaptı ya dedi ki vacip olan bid'at, dedi ki mübah olan bid'at, dedi ki efendim mendup olan bid'at. Bu ayrımı yaparken bir de deliller getirmiş e, İz bin Abdüselam. Demiş ki, vacip bid'ata bir örnek vermiş ve demiş ki bununla ilgili nahiv ilmi, sarf ve nahiv dediğimiz ilim var ya, nahiv ilmiyle meşgul olmayı vermiş. Nahiv ilmi Allah ve Resulünün kelamını anlamaya bir vesiledir. Peki nahivle uğraşmak şer'i bir bid'at mıdır? Yoksa nahiv kendisiyle bir vacip tamamlandığı için vacip mi olmaktadır? Bu durumda şu söylenir nahi sözlük anlamda bir bidattır ancak şere'i hükümler şere'i tanımlara bağlıdır sözlük tanımlara değildir dolayısıyla e, vacip olan vacip olan bidata örnek getirmiş demiş ki mesela nahiv ilmi nahiv ilmi bir vacibin kendisiyle mümkün olduğu bir vacibin gerçekleştirilmesi anlamda Ee, örnek getirerek nahiv ilmini getirmiştir. Nahiv ilmi o dönemde yoktu. Sözlük itibariyle, sözlük itibariyle bu bir bid'attır. Sözlük itibariyle, sarf ve nahi dediğimiz ilim. Ancak, ancak burada, ee, bunun sözlük itibariyle buna bid'at denilebilir. Sonradan ortaya çıkmış bir şeydir. Ancak kendisi bir vacibin, Kendisiyle tana, tana, tamamlandığı Bir vacip olduğu için şer'i manada Kendisine bid'at denilemez Ve yine Mendub kısmına bir örnek getirmiş İz bin Abdüsselam'ın Kendisi Allah ona rahmet etsin ee, Bir örnek de Nahiv Nahiv'den sonra e, Mendub kısmına Teravih namazı okul inşa etmek Kur'an ve sünnete uygun olan tasavvufu örnek vermiş bütün bunlar şer'i planda bid'at değildir ikinci şüphede cevaplandırıldığı gibi teravih namazının cemaatle kılınması Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından bizzat tatbik edilmiştir okul inşa etmek ilim tahsiline bir vesiledir İlim öğrenmek ve öğretmenin fazileti aşikardır yani medrese yapmak Bunu demiş ki ne mendub bid'at. Mendub bid'at. Yani burada şer'i bid'atı kastetmiyor. Sözlük manasıyla bid'atı kastediyor. Ey medreseler inşa ettiniz ilim öğrenmek için. E burada yine bir vacibin e, tamamlanması için vacip olan bir şeyin e, uygulanmasıdır. Dolayısıyla burada kastettiği yine sözlük manasıyla mendubtur. Yani mendub derken ya da teravih namazındaki örnek gibi. Efendime söyleyeyim. Ee, verdiği örnekler bu anlamda şeri'i şeriatta delili olan şeriata muhalif olmayan e, sonradan ortaya çıkmış ey hakkın yani hak korunarak bu, hiz, bu hizmet yerine getirilmesi için vacip olan vacip kısmında mendup olan mendup kısmında mübah olan mübah kısmında diye e, ayırıma gitmiştir mübah kısmına şu delili vermiştir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 haz duyulan şeyler, ey yani meşru duyulan şeyler mübah kısmına almış. Bu konuda haddini aşarsan israfa girersin. Veya tersini yaparsan, elini tutarsan veya bundan sakınırsan cimriliğe girersin. Ey burada da e, mübahlık anlamında delil getirmiş İmam-ı Şatibi de zaten bunları açıklamıştır. Ve bununla ilgili dördüncü cevabımız... İz bin Abdüselam'ın bid'atlerle çok şiddetli olarak mücadele ettiği, onlardan nehyettiği ve sakındırdığı bilinmektedir. Bid'at ehlinin bid'at-ı hasene olarak adlandırdığı uygulamalara bizzat İz bin Abdüselam karşı çıkmıştır. Şiha Buddin Ebu Şame İz bin Abdüselam'ın öğrencilerinden birisidir. Şöyle demektedir İnsanlar içerisinde imamete ve hutbe Okumaya en ehliyetli kişiydi Hatiplerin Minberde kılıçla Tıklama türünden Birçok bidatı ortadan kaldırmış Yani hutbedeyken kılıcı Böyle tıklatarak yere vurarak Tıklatması bunu ortadan kaldırmış Şabanın yarısında Beraat gecesi Ve regaib gecesi Kılınan namazları ortadan kaldırmış ve bunların bid'at olduğunu söyleyerek yasaklamıştır. Dikkat ediniz yani burada bid'atı övüp efendime söyleyeyim bid'atı destekleyecek bir davranış içerisine girmemiş aksine bununla mücadele etmiştir. Bu söylediğim konu Es-Subk'inin Tabakatü Şafiyye isimli eserinde geçmektedir. Ondan nakledilen bu rivayetler onun bid'atlerle mücadelesini ve bu bid'atleri yasakladığını göstermektedir. İnsanların bid'at-ı hasene olarak adlandırdığı ve İz bin Abdüsselam'ın karşı çıktığı bazı uygulamalar şunlardır. Bakınız İz bin Abdüsselam zamanında bizzat birileri bid'at-ı hasene diye İddiada bulunuyor Uygulamalarda bulunuyor İz bin Abdüselam ise onlara karşı mücadele veriyor Bu uygulamalardan bazıları şunlar Kendisine sabah ve ikindi namazı sonrasında Musafaha yapmak Tokalaşmak hakkında soru soruldu O şöyle dedi Sabah ve ikindi namazı sonrasında tokalaşmak Musafaha bidattır Ancak yolculuktan gelen birisi ile namazdan önce musafaha edilmemişse namazdan sonra edilir. Zira birisi yolculuktan geldiğinde onunla tokalaşmak meşrudur. Resulullah aleyhisselatü vesselam namazdan sonra meşru duaları okur, üç defa tövbe istiğfar eder, daha sonra mescitten ayrılırdı. Onun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Rabbi qini azabake yevme teb'as ibadak ey Rabbim kullarını haşredeceğin günde beni azabından koru. Bütün hayır ve güzellikler Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a tabi olmaktır diyor ee, İz bin Abdus Yani birisi ona soruyor diyorlar ki namazdan sonra ikin, sabah ve ikindi demek ki eski eskiden bu bid'atı yapanlar sabah ve ikindi namazından sonra yapıyorlardı maalesef gelin görün günümüzde beş vakitte yapıyorlar bu bid'atı namazdan sonra musafahlaşmak konusunda diyor ki ne bu bir bid'attır 3 defa estagfirullah der ondan sonra bildiğimiz e, dua ve zikirleri yapar sonra mescitten çıkardı musafahlaşmazdı ancak uzaktan gelen birisiyle namazdan önce musafaha yapmamışsan namazdan sonra uzaktan gelmiş olduğu için musafaha yaparsın e, yoksa namazı kıldığı için değil duada elleri havaya kaldırma konusunda ise İz bin Abdüsselam şöyle diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırdığı zamanlar hariç duada elleri havaya kaldırmak bidattır ve duadan sonra elleriyle yüzünü ancak cahil kimse mezheder dikkat ediyor musunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini kaldırdığı zamanlar hariç Duada elleri havaya kaldırmak bir daattır. Ve duadan sonra elleriyle yüzünü ancak cahil kimse mesheder diyor. Bu da fetava iz bin abdussalam sayfa 46 46'da bu sözü söylüyor. Diyor ki ancak duadan sonra ellerini yüzüne mesheden kişi cahil olan kişidir. Dikkat ederseniz arkadaşlar önceki derslerimizde de Bunu işlemiştik. Dedik ki sünnet ikiye ayrılır. Terki sünnet, ameli sünnet. Ey Resulullah sallallahu aleyhi terk ettiğini terk etmek sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi yaptığını yapmak sünnet. O halde Resulullah sallallahu aleyhi nerede elini açtıysa sen orada elini aç dua et. Resulullah sallallahu aleyhi nerede elini açmadıysa dua esnasında sen de orada elini açma. Aisset ve selam mesela ezanla kamet arasında elini açarak dua ettiğine dair rivayet var. Efendim oruçlunun iftar vakti elini açtığına dair rivayet var ve buna benzer. Ancak ezan duası için Aisset ve selam ellerini açmadı. Ya da namazdan sonra yani selam verdikten sonra orada dua tahsis ederek ellerini açıp dua etmedi. Dolayısıyla İbn Abdüsselam buna değinerek diyor ki elleri yüze sürmek cahilin işi olduğu gibi aleyhisselatü vesselam'ın diyor ellerini açmadığı yerde elleri açmak elleri açarak dua etmek ancak bir bidattır yine konutta Resulullah aleyhisselatü vesselam'e salat getirilmesi doğru değildir diyor kendisi İz bin Abdüselam Resulullah aleyhisselatü vesselam'e salat getirirken bir şey ilave etmek veya eksiltmek uygun değildir demiştir yani nakillerin dışına çıkma veya ziyadeler yapmak veya eksiltmeler yapmak doğru değildir diyor. Onun bid'ate bakış açısını lütfen doğru anlayalım. Yine Feteva iz bin Abdüsselam isimli eserde sayfa 47'de bunu söylüyor. İmam-ı Elbani onun bu sözü üzerine diyor ki onun bu sözü üzerine diyor ki <gülüyor> ee, bu sözünde son dönemde bazı müteahhirin alimlerin yaptıkları gibi bidat hasene konusunda İz bin Abdüselam'ın daireyi geniş tutmadığına işaret vardır. Yani herkes şunu bilsin ki diyor İz bin Abdüselam burada salavata eklemeler yapmak veya eksiltmeler yapmak doğru değildir den şunu anlıyoruz ki İz bin Abdüselam bid'at konusunda çerçeveyi geniş tutmuyordu. Ey bid'attan sakınan Birisiydi. Geçen örneklerden de anlaşıldığı gibi İbn Abdüsselam'ın bid'atleri taksim etmesi tamamen sözlük anlamda bir tanımlama olup şer'i anlamda bir ıstılah tanımlaması değildir. Yani o demin saydığı verdiğimiz örnekler sözlük manasında olan örneklerdir. İbn Salah'ın Regaib namazı ile ilgili sorusuna verdiği cevap bidat hasene tabirini açıklayan açık bir ifadedir sonra i̇bn Salah regaib namazının sonradan uydurulan bid'atlerden olduğunu itiraf etmiş bu durumda biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in <gülüyor> şerrel umuri muhdefâtuhe ve kulle bid'atin dalâleh sözüyle yani işlerin kötü olanları sonradan çıkarılanlardır ve her bid'at delalettir sözüyle ona delil getiririz. Ancak güzel bid'atler bundan istisna edilmiştir. Bunlar da sünnete sünnete mutabık olan, sünnete aykırı olmayan bid'atlardır. Bunun dışındakiler Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yukarıdaki şerrü'l umuri muhdesatüha ve kullu bid'atin dalale kısmına girer. Bu durumda şöyle söyleyebiliriz. Bu durumda şöyle söyleyebiliriz. Bir şey sünnete mutabık olduğu zaman şer'i anlamda ona bid'at demek caiz midir? Bu konuda İz bin Abdüselam'ın bid'at-ı hasene tanımına bakarsak sünnete muhalif olmayan, mutabık olan ifadesini görürüz. Sünnete muvafık olan şey kesinlikle şer'i istilahta bid'at değildir. Ama sözlük anlamda bid'at olarak adlandırılabilir. Bundan da açıkça anlaşılır ki İz bin Abdüsselam'ın bid'atı haseneden vacip, müstehaf ve mübahile kastettiği bid'at sözlük anlamda bid'attır. Yani az önce verdiğimiz nahiv ilmi dediğimiz veya teravih namazı dediğimiz veyahut hadislerin efendim yazılması toplanması dediğimiz bu tip şeylere sözlük manada bid'at denmesi caizdir ancak şer'an bunlar bid'at olmadıkları için Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın ey yani Kur'an ve sünnette aslı olan şeyler olduğu için bunlar şer'i manada bid'at değildirler şer'i istilahta ise bütün bid'atler ...sapıklijktur. Scher'i istilahta... ...Hisset Veselam'in ifade ettiği gibi... bidatin bid'atindalale... ...bütün bid'atler... ...sapıklıktur. Dinde bid'at-ı hasene görüşünü... ...öne sürmenin en önemli... ...sebeplerinden biri... ...bazı rivayetlerde ve ilim ehlinin... ...sözlerinde yer alan... ...bid'at-ı hasene tabirinin... ...scher'i anlamda mı... ...yoksa sözlük anlamda mı kullanıldığının... ...birbirine... Karıştırılmasıdır. Bu ikisi arasını ayırmayı Allah kime muvafık kılarsa o karışıklıktan kurtulur ve konunun mahiyeti kendisine açıkça belli olur. Yani bir adam e, bid'atı şer'i ve sözlük manası ile ayırmazsa elbette ki sizin karşınıza gelir der ki Kala Umar bin Al-Khattab radiyallahu anh. Omer dedi ki bu ne güzel bid'attır. Gelir der ki kale İmam-i Şafii. Fii me menakibi Şafii. Menakibi Şafii de der. Efendime söyleyeyim. Ve delil getirir der ki İmam-i Şafii. Bid'at-ı Mahmude ve Bid'at-ı Mezmume diye ikiye ayırdı. Övülen ve yerilen. Ondan sonra getirir size delil der ki Neiz bin Abdusselam. Dedi ki Allah hepsine rahmet etsin. Dedi ki, bid'at şu şu şu işte vacipse, vacip hükmünde ise vacibe, efendim mendubsa mendub, mübahse mübah kısmına girer diye size delil getirir. Ancak bu ayrımı doğru yapan bir kimse, yani şer'i olarak bir bid'at ortaya çıkartan kimseyle, efendime söyleyeyim, sözlük manada ilim ehlimizin bunları bid'at olarak isimlendirmesini anlayan bir kimse, gerçekten bid'at konusundaki duruşunu ap açık ortaya koyar. Bunların bu sözleri demin İmam-ı Şafi'nin e, bu sözünü yani bid'at-ı hasenecilerin iddia ettiği sözünü de naklettik ancak sünnete bakış açısını söyledik. İz bin Abdüselam'ın sözünü naklettik e, bid'at ehlinin delil diye getirdiği ve yine onun ortadan kaldırdığı bid'atleri ve bu bid'atlere karşı mücadele edişini ortaya koyduk. Dolayısıyla dolayısıyla eee az önce okuduğumuz ayet El yevme akmeltu lekum dinakum ve atmemtu aleikum ni'metî ve radîtü lekum el İslamâ dînâ. Bugün sizin üzerinize dinimi kemale erdirdim ve nimetimi tamamladım ve din olarak size, ee, İslam'dan razı oldum demesi yüce Rabbimizin. Ey bu din kemale erdi, tamama erdirdi. Ee, erdi istihsan diyerek daha güzel diyerek ja da güzel görerek bir şeyi ortaya atmak ja da hasene diyerek bir biradı ortaya ihdaf etmek Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın emrine muhalefet etmektir. Çünkü alehissalatu vesselam buyuruyor ki Ümmü Aişe radıyallahu anh'in rivayet ettiği muttfequn aleyh holam bir hadis-i şerifte "Men ahdasa fi amrina hada ma leysa minhu fehuve rad. amila amelen ma leysa amruna fehuve Kim Birdinde kim bu, bizim bu dinimizde, de, yani bu işimizde de, kendisinde olmayan bir şey ihdath ederse bu şey merduttur, kim bir amel işlerse, ve bu işlediği amel, e, amel üzerinde bizim emrimiz yoksa bu şey merduttur. Yine kulle bidatin her bidat sapıklıktır, kulle dalaletin, fin nar, ve her sapıklık da ateştedir. Ve yine, dersleri dinleyen kardeşler çok iyi bilirler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi ve ashabı bid'atı öven bid'atı haseneye vurgu yapan hiçbir ifade kullanmamışlardır. Önümüzdeki derslerde geleceği gibi masiyet ehli kimse masiyet işleyen kimse günah işleyen kimse tövbe eder ancak bid'atçı kimse tövbe etmez niçin bir masiyet işleyen yani günah işleyen kimse günah işlediğinin farkındadır ve bundan ötürü mutlaka rahatsız olur veya tövbe eder pişman olur yani bilir ki içki içen biliyor ki içtiği şey yaptığı şey hatadır zina eden biliyor hatadır faiz yiyen biliyor hatadır gıybet yapan yalan söyleyen vs. vs. bu günahından ötürü tövbe eder Ancak bid'atçı kimse tövbe etmez. Niçin? Çünkü bid'at ehli kimse yaptığı işin iyi olduğunu düşünür. İyi olduğunu kabul eder. Onunla Allah'a yaklaşacağını umar. Aynı Kehf suresinde haber verildiği gibi. Kul hel nuneb'yukum bil ekserine amale. Size ameller bakımından insanların en şerlisini söyleyeyim mi? Ellezine dalle sa'yahum fil hayata addunye ennehum... Yahsebune ennehum yuhsinune sun'a Yaptıkları ameller boşa gittiği halde Yani bir sürü şey yapıyorlar Yaptıkları şeyler boşa gittiği halde Onlar iyi işler yaptığını zannederler Dolayısıyla bu hadisin kapsamına Bidatle Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmayı Umanlar da e, girmektedir Ve yine en önemli delillerden birisi sözümüzün sonu olsun bu o da şu bir amel mi işleyeceksin önüne bir divan kur iki divan kur yani şu iki soruyu kendine sor bir niçin yaptın İkincisi nasıl yaptın niçin yaptığına cevap bul yani namaz mı kıldın oruç mu tuttun bir yere ziyarete mi gittin bir iş mi yaptın her ne yaptıysan niçin yaptın Bir amelin makbul olması için ihlas şarttır. İhlas olmadan o kabul olmaz. Dolayısıyla niçin yaptın sorusuna Allah için cevabını verebiliyorsan bu bir amelin makbul olması için ilk şartın yerine gelmesidir. İkincisi nasıl yaptın? Yani nasıl yaptın? Kur'an ve sünnete uygun mu yaptın yoksa aykırı mı? Kur'an ve sünnete uygunsa O zaman bu amel senden makbuldur. Değilse. man amile amelen me leise aleyhi emruna fe Kim bir amel işlerse. Bu da bizim. E, Kur'an ve sünnete uymuyorsa. Ya da bizim emrimize. E, bizim üzerinde emrimiz yoksa. Bu merduttur. Hadisine muhalif olduğu için. Dolayısıyla. Bir ayak oluşmuşken. O bir ayak oluşmamıştır. O halde bu iki soru. Karşılık vuracak. Niçin yaptın? Allah için. Nasıl yaptın? Kur'an ve sünnete uygun yaptın. Dit Bu, din budur. Din taufeefidir, ve din budur. Dolayısıyla Allah Azza wa bizi her türlü bidatten sakındırsın. Bidatun iyisi yoktur. Bu anlamda ilim In deze betekenis. In deze betekenis. In olduğumuzu betekenis. In deze bidat-ı hasene yanılgısı içerisinde olduğunu olanlara bidat-ı hasene yanılgısı içerisinde olanlara reddiyemizi vermiş bulunuyoruz. Allah azza ve celle e, bidata düşen ve bu anlamda bidatı Allah'a yaklaşma vesilesi olarak gören görenlere de hidayet etsin ve hepimizin ayaklarını ashabın menheci ve ashabın yolu üzere Saabit Kalsun, heet Wallahu Alam, was Allahu alem, Muhammadin Muhammad in Muhammad, Subhanak Allahumma Bihamdik, echaduq aan de ileha ilehand, echaduq aan de ileha ilehand, echaduq wa